Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz istek kipi. Türkçe'de istek kipi, zaman kavramı taşımayan bir dileği, isteği ya da gerekliliği bildiren kiplerden biridir. Emir kipiyle birlikte kullanımı yaygındır. Adeta emir kipiyle istek kipi iç içe geçmiştir. Bugünkü kullanımda istek kipinin birinci tekil ve birinci çoğul kişileri emir kipiyle aynı biçimde çekimlenir. Bundan dolayı istek kipinin çekimi şöyledir. Birinci tekil kişi, ben gideyim. İkinci tekil kişi, sen gidesin. Üçüncü tekil kişi, o gide. Birinci çoğul kişi, biz gidelim. İkinci çoğul kişi, siz gidesiniz. Üçüncü çoğul kişi, onlar gideler. İstek kipini emir kipiyle iç içe kullandığımız için, Cümlelerdeki vurguya dikkat etmek gerekir. Bugünkü iş toplantısına katılacak mısın? Katılmayı çok istiyordum ama yurt dışından misafirlerim gelecek. Havaalanına gitmem gerekiyor. Ama sen mutlaka katıl. Benim gelemeyeceğimi söylemeyi unutmayasın ha. Hiç unutur muyum? Hemen not defterime, senin dediklerini de yazayım. Havaalanından sonra da işlerim çok yoğun. Sen toplantıdan sonra beni arasana. Tamam. Merak etme. Hemen ararım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şimdi resim yapmakla ilgili aşağıdaki konuşmayı istek ve emir eklerine dikkat ederek dinleyiniz. Resim yapmak. Sen resim yapmayı seviyorsun. Bana da öğretir misin? Resim yapmak? Yapabilmek inanılmaz keyifli bir olay. Sana da öğreteyim ama iki günde öğreneceğim diye sakın heveslenmeyesin. Bu iş o kadar da kolay değil. Evet. Herhalde yetenek de gerekli. Öyle değil mi? Elbette. Mesela bir dönem evde yağlı boya resim yapıyordum. Üç yıl kadar sürdü. Sonra evde yeni düzenleme yapıldığında... Resim yapabilecek yer kalmadı. Yerin de olmalı. Kitap okumaktan kalan boş zamanlarımda yaptığım resimler eş-dost tarafından kapışılırdı. Yani şimdi resim yapmaya ara mı verdin? Bugünlerde artık resim yapmıyor musun? Biraz öyle sayılır ama önünde sonunda yağlı boyalarımla tuvalimin karşısına geçeceğim. Yaptığın resimleri... Burada bizlerle paylaşırsan sevinirim. Benim bürom oldukça geniş. Bu mümkün değil ne yazık ki. Odaların düzenlenmesi sırasında bütün resimlerim eşe-dosta verildi. Boyalar ve resim malzemeleri toparlanıp iş yerine getirilmek zorunda kaldı. Ayrıca eve aldığımız köpek yüzünden de bir daha evde çalışma ihtimali uzaklaşıp gitti. Bundan sonra resim yapmayacak mısın? Yapmaz olur muyum? İçimde o sevgi ve heyecanı taşıyorum. Biraz gayret edeyim, iş yerinde de yapabilirim. Ne var ki yağlı boya resim amatörler için temizlik açısından biraz zorluk içeriyor. Bunu aklından hiçbir zaman çıkarmayasın. Başladıktan sonra bana kızmayasın. Hatırlarsın belki TRT'de Resim Sevinci diye bir program vardı. Bu program hala devam ediyor mu bilmiyorum. O kıvırcık saçlı, sakallı adam bana resmi sevdiren kişi oldu. Evet, o program çok iyi bir programdı. Ben de zaman zaman yaptıklarını videoya çeker, fırça darbelerini taklit ederdim. Şimdi aşağıdaki metni istek kipinin kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Bugün resim yapalım. Sizin isteğinize göre resim defteri ve renkli kalemler veya guaj boya, tuval ve yağlı boya veya akrilik, belki resim kağıdı ve sulu boya kullanabilirsiniz. Araçları şimdilik önemsemeyelim çünkü seçiminiz ayrı teknikler uygulamanıza sebep olacaktır ve Hepsiyle ilgili uzun açıklamalar yapmak gerekir. Bu yüzden hiçbir şey düşünmeden yalnızca içimizdeki duyguları ortaya çıkaralım. Ben akriliği kullanıyorum. Çünkü hızlı resim yapmayı seviyorum. Akrilik çok çabuk kurur, onu suyla disipline sokabilirsiniz. Çabuk kuruduğu için düşünmeyi engeller. En sevdiğim çalışma şekli düşünmeyi ertelediklerimdir. Böyle yapılan çalışmalar önceden biriktirdikleriniz, öğrendikleriniz, size öğretilen kuralları tamamen yok etmeden ama kölesi de olmadan çalışmanızı sağlar. Şimdi çok uzakta turuncu dağlar yapayım. Belki daha benzemeyecek. Kalın fırça darbesiyle oluşmuş geniş bir leke gibi görünebilir. Fırçamı grileştirilmiş maviye daldırayım, sağa sola sallayayım. İki iri dikey leke yerleştireyim. Birisi daha önde olan mavi ağaçlar çizeyim. Kırmızıyla maviyi karıştırayım, bana doğru uzanan büyük koyu mor alanlar boyayayım. Objeleri kendi renginde ve görüntüsünde, yani fotoğraf gibi yapmayasınız sakın. Düşünmeden ama ben yaptım oldu da demeden, yaşadığınız heyecanlar, oluşan görüntüler, inanın çok daha güzel olacaktır. Resim yaparken ortaya çıkanlar size ait olmalı, ...sizi yansıtmalıdır. Her zaman kendiniz olun, başkası olmayın. Türkçe öğreniyorum.